dehi mena şeytan er bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ve ssalamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn âlimların rabbi olan Allahu teâlâ'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, geçenki derste cemaat kavramına girmiştik. Cemaat kelimesinin, cemaat kavramının kelime anlamı üzerinde durmuştuk kavram anlamı üzerinde durmuş ve sonradan zaten, özellikle Allah'ın dini ile alakalı olan bir kavram olarak toplumun içerisinde yeşerdiği ve Müslümanlar açısından farklı bir anlamda kullanıldığını ifade etmiştik. Ve hatırlarsanız namazın cemaatle ilişkisini adeta kılmış olduğumuz namazın İslam toplumundaki cemaatleşmenin bir örneği, bir disiplini olduğunu işlemiştik ve cemaat anlayışı ile İslam toplumu başlığında kalmıştık değil mi? Hocam, namaz, ve cemaat. namaz ve cemaati işlemiştik cemaat anlayışı ve İslam toplumunda kalmıştık evet cemaat anlayışı ve İslam toplumu İslam toplumunda herkes birbirinin kardeşidir Tıpkı namazı saf tuttukları ve beraber oldukları gibi kendi aralarından seçtikleri ehli hal vel akd imam yani halife, emir sahibi, veliül emr yetkilisinin başkanlığı altında dünya ve din işlerini ne yaparlar? Yürütürler. Allah'ın dinini yaşamaya çalışırlar. Onların önderleri kendileri gibidir. Hiçbir üstünlüğü yoktur ve onların serbest oylarıyla ya da atlarıyla seçilmişlerdir. Ki özellikle dört halifenin seçiminden bahsetmiştik ve orada zaten ifade ettiğimiz gibi Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın seçimi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın vefatının hemen akabinde gerçekleşmiş. Hz. Ömer'in seçimi Hz. Ebu Bekir'in yönlendirmesiyle olmuş. Hz. Osman'ın seçimi Hz. Ömer radıyallahu anh'ın seçmiş olduğu şura yani altı kişilik Heyetin içerisinden seçilmiş ve Abdurrahman bin Avf ne yapmıştı? Medine'deki her bir kapıyı do, teker teker çala çala Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasında toplumun kanaatini sormuş. Ve daha sonra da Hazreti Osman ondan sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh ne yapmıştı? Yine toplum tarafından seçilmişti. Namazdaki imam gibi yetkileri sınırlıdır. Ve dediğimiz gibi daha önceden de devlet kavramını işlerken İslam genelinde devlet ifadesini Kullanırken halifenin Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olmak gibi bir sıfatının olmadığını ne yapmıştık? ifade etmiştik. Yani halife Allah'ın yeryüzündeki gölgesi değil. İstediğini istediği gibi e, yapan, istediğini istediği gibi evrip çeviren, hiçbir şekilde herhangi bir kaydı söz konusu olmayan bir yetkiye sahip değil. Hatta biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında dahi bunu ne yaptık? Çoğu kereler gördük. O ki yani kainatın efendisi olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam mesela Bedir Savaşı'nda safları düzeltirken bir, bir tanesini birkaç sefer elindeki değnekle şu sıraya geç diye itelemişti. Ve her dönüşünde o kişinin öne çıktığını görmüştü. Bir seferinde de sert iteleyince ya Resulullah canım yandı deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yapmıştı? Kısas istemiş verindeki elindeki değneği ona böyle kendisine dürtmesini, o değnekle kendisine aynı kısası uygulanmasını istemişti. Yani on, o kadarcık dahi olsun Allah'ın huzuruna bir neyle Allah'ın huzuruna bir sorgu gitmiş olmak istemediğinden de. Ve yine bildiğiniz gibi bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kalkmış. burası çok dikkat çekiyor gibi. O sıra hep, bir şey mi oluyor orada? Ne bileyim ben de merak ettim. Şöyle dönüp bakasım geliyor ya. Yani. <gülüyor> <Kapatak> He <Ha>, yok. <gülüyor> Şöyle çevirsen de olur. <gülüyor> evet. Yo, ben de merak ediyorum şimdi. Ben, bakışlar, dönüp bakacağım da. Ya Ben size var ya. demedim ki. Bakışlar sana göre, geldi, <gülüyor> Benim e, huysuzluğuma bağışlayın inşallah. Ve dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a adam bir tanesi kalkıp da ya Rasulallah, senin Irak'taki valin bana haksız yere kırbaç vurdu demesi akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen gel hakkını benden al ben Allah'ın huzuruna boşa çıkmak istemem gibi. Yani aslında bugün hukukun üstünlüğü demiş olduğumuz mekanizmanın sadece İslam'da olduğunu yani bir yönetici olma sıfatını bir tarafa bırakın Allah'ın yeryüzündeki Yaratılmışların efendisi olmasına rağmen onun hiçbir faklıcalığı yani Rasul olmasının dışında Allah'ın emrettikleri dışında hiçbir faklıcılığının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi yani birileri Allah'a kulluk adına padişaha kulluk ya da birileri Allah'a kulluk adına halifeye kulluk babını ya da birileri Allah'a kulluk adına işte alimlere kulluk kapısını çıkartamaz. Ama bugün maalesef İslam toplumunda da çok şey görüyorsunuz. Allah adıyla birçok insanın kul köle edinildiğini. Yani ben ne dersem odur zihniyetiyle insanların ellerine ve beyinlerine pranga vurulduğunu görüyorsunuz. Ne adını yapıyorlar bunu? Allah adına bir de yapıyorlar. Böyle bir ayrıcalık İslam toplumu ya da İslam cemaatinin önderinde bile söz konusu değilken böyle bir zaten e, inisiyatifi olmayan kişilerde böyle bir durum için Böyle bir kapı zaten hiçbir şekilde Ne yapılamaz açılamaz Bir disiplin adına sadece bunlar olmuştu Ve geçenki derste de bunun üzerinde biraz durmuştuk zaten Evet namazdaki imam gibi Yetkileri sınırlıdır ve o Allah'a itaat ettiği müddetçe müminler de Ona itaat ederler Evet yani bu anlamda dediğimiz gibi Müminler de tamamen başı boş Kendi kafalarına göre Herkesin kendisi bireysel yetkisini Kullanarak ya işte bugünün insandan ifade ettiği gibi bireysel hürriyet ya da kişisel hürriyet adına kendi kafasına göre de ne yapamaz? Bir yol tutturamaz. Sen bir cemaatin parçasısın ve sonuçta eğer bir kimseye biat etmişsen, eğer herhangi bir halifeye bağlıysan ya da nasıl ki imama bağlandığında kendi kafana göre takılanmıyorsan, aynı şekilde ne var? Disipline var dedik. İslam cemaat yapısında. Yani ne ben kendimden başka hoca tanımam lan deyip kendi kafasına göre tek başına cemaatle namaz kılmak, cemaatten kaçınmak var. Ne de cemaate uyduk diye imam ne derse yani imam abdesti bozsa da devam arkasında, imam unutup başka namaz kılsa da devam arkasında böyle bir şey de yok. Dediğimiz gibi disipline olmuş adeta askerler gibi. İslam cemaat toplumunun yapısı. Yani bir taraftan bilinçli Hani Hazreti Ebu Sıddık'ın dediği gibi benim Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımı gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Böyle bir hürriyet var toplumda. Yani böyle bir rahatlama var. Hz. Ömer'i tehdit eden kadını biliyorsunuz. Aç kalan Medine'nin dışındaki kadın Hz. Ömer o kadar onun yanına gider, hizmet eder, un um taşır sırtında, yemeğini yapar, yerlere kapanır ki olayın detayını daha önce işlemiştik. Ve arkasında kadın hala nedir? Yani Hazreti Ömer ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra bir peygamber gelseydi o da Ömer olurdu dediği ümmetin en fazileti ikinci şahsı. Bütün ümmetin üzerinde icma ettiği bir şahıs. Ama bunlar hemen kadın ne diyor? Eğer böyle olursan diyor tamam eyla. Ama böyle olmayacaksan o zaman çek git. Yani Hazreti Ömer'in Allah katındaki fazileti ve ecri yine yeryüzündeki sorgulanmasını ne yapmıyor? Kaldırmıyor. Ve kaldırmamıştır da. Dediğimiz gibi İslam cemaat yapısında ne vardır? Bu vardır. Yani imam dediğimiz gibi abdesti bozuk, hala devam. Bu yok. Ama imamsızlık da nedir? İmamsızlık da şeytanın kapılarından bir kapıdır. O da ayrı. Evet bir kimse cemaat istemediği halde onlara namaz imamı olamadığı gibi hiç kimse de ümmet istemediği halde zorla, diktatörce onlara imam yani yönetici olamaz müminler tıpkı namazda olduğu gibi toplum hayatında da birbirlerinin neyidir yanındadırlar yani müminlerin rızası bu anlamda nedir şarttır zira e, Hz. Hüseyin radıyallahu anh olsun, onun döneminde özellikle e, toplumdan zorla alınmış ya da e, camilerde şu ya da bu şekilde elde edilmiş biatlar sonuçta yezdi ne yapmıştı halife yapmıştı halbuki hali hazırdaki bir halifeye aslen ayaklanma çıkartmış olmak haramdır. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir halife varken ikinci bir halife çıkaranın ikinci bir halifelik iddia edenin boynunu vurun diyor. Neden Hz Hüseyin radiyallahu anh buna rağmen ayaklanma yaptı? Halbuki halife var, biat da var. Fakat biatta sonuçta ne var? Biatta zorlama var. Toplumda seçme yok. Bir ikincisi biatı alan şahıstaki <gülüyor> günaha düşkünlük ney? E, bu anlamda dikkatli olmaya gerektiren bir husus olarak gözümüze çarptığı gibi. Hatta eğer ki imam namazı yani halife Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi sizin sırtınıza vursa bile diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisindeki sahih bir hadis halife sizin sırtınıza vursa bile ona itaat edin. Ona isyan etmeyin. Sahabe sordu ne zaman ya Resulullah namazı terk etmediği müddetçe dedi. Yani namazı camiye gelip size imamlık ederek kıldığı müddetçe ayaklanmayın. Ama namazı terk ettiği an yani sapma başladığı an artık ne yapın? Bu hususta ayaklanmış olmanız, daha doğrusu onu azletmiş olmanız gerekir. Müslümanlar namazda niçin bir araya geldiklerinin şuurunda oldukları gibi, Müslümanlarla niçin bir arada olmaları gerektiğinin de farkındadırlar. Yani bu iki haslet özellikle namazlarını şuurlu bir şekilde değil de işte kılbaş, kılbeşi, kurtarbaşı mantığıyla ya da adeten ya da kılalım da sırtımızdaki haşa bir yük insin dercesine namaz kılanlar bu şuuru hiçbir zaman yakalayamazlar. Yani neden namaz için namazda bir araya geldiklerini ve Müslümanların neden bir araya gelmiş olmaları gerektiğini namazda ne yapmış olmalı? Normalde Müslüman bunu fark etmiş olmalı. Bunu zaten söylemiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza gelmeyen bir kimseyi ne yapardı? Hemen sorar soruştururdu. Nerede bu kişi? Hasta mı derdi? Ne oldu derdi? Ve böyle bir namazında insanları Müslümanları birbirine kenetlemesi söz konusudur. Namazı cemaatleşmenin bir e, prototipi olarak alırsak. Evet onların cemaat oluşu yani Müslümanların cemaat oluşu bilinçli bir tercihtir. Onların aralarındaki bağ iman bağıdır. Soy, hemşehrlik, ırk, kabile, hizip ya da vatandaşlık hele hele çıkar beraberliği hiç değildir. Yani bütün burada sayılmış olan beraberliklerin hepsi nedir? Sonuçta bedbahtlıktır. İnsanı perişanlığa götüren bir bağdır. allah Allahu Teala bir ayetinde ehille yani o gün Sadece Allah için birbirlerini sevmiş olanların mahşer günü birbirinden ayrılmayacaklarını söylemiş. Onun dışındaki bütün bağların kopacağını zaten ifade etmiştir. Ki zaten Allahu Teala yine Müteffif'in suresinde ne diyordu? "Lenten fa'kum erhamukum ve la evladukum min Allahi şey'en yawmül kıyameti yefsulu Yani ne çoluğunuz, çocuğunuz, ne malınız, mülkünüz, ne rahimleriniz, ne akrabalık bağınız size hiçbir fayda Vermeyecek. Ne zaman? Kıyamet günü. Aralarımızı ayıracak. Sadece Allah için birbirine sevmiş olanlar. Dolayısıyla bu yukarıda zikretmiş olduğumuz bağlarla birbirlerine bağlananların bağlanmışlıkları bedbahtlıktır. Hele Allah göstermesin. Yani çıkar beraberliği ya da işi düştüğü zaman Müslüman'a halını hatırını soran, işi düşmeyecek olanı halatır sormayan, işi düşme ihtimali olanlarla iş birliği içerisinde olmak bu zaten Allah göstermesin felaket. Evet, dolayısıyla müminlerin bağı iman bağıdır. Yani onları birbirinde birbirine bağlı tutan adeta bir duvarın parçaları misali düşünürsek Müslümanları bir duvarın parçalarını ya da tuğlalarını birbirine kenetleyen nedir? Çimentodur. Yani bu müminlerin birbirlerini kenetleyen çimento nedir? İmandır. Müminlerin bağı oluşturmuş oldukları cemaatleşmedeki bağ budur. Müslümanlar bulundukları yerlerde küçük cemaat olsalar bile aynı özelliği taşırlar. Aynı şuura sahiptirler. İşte bu sonuçta Müslümanların aynı olmaları, yani Müslüman Müslümanın aynasıdır ya da Allah'a iman etmiş olan insanların her ne kadar hal ve hareketlerinde farklılıklar, yönelimlerinde, eğilimlerinde farklılık olsa bile Allah-u koymuş olduğu çizgilerde verecekleri tepki ya da vermiş olmaları gereken tepki aynıdır. Aynı olmalıdır da. Yani bir Müslümanın bağrına bastığını, diğer bir Müslümanın dışlamış olması olay olarak, şahıs olarak değil, şahıs olarak olabilir. İnsan insana uymaz, insan insana kızar, küser. Bu problem değil ama olay olarak bir Müslüman bir şeyi dışlarken öbür Müslüman o şeyi bağrına basıyorsa problem var burada. Ki allah Teala'nın koymuş olduğu çizgiler doğrultusunda. Dolayısıyla Müslümanlar hangi bölgede, nerede, ne şekilde olurlarsa olsunlar, sonuçta onlar temel yapı taşları aynı olduğu için birbirlerindendirler. Birbirlerindendirler. Dolayısıyla İslam ümmeti gibi bir kavram bizi ne yapar? Kuşatır. İslam ümmeti gibi bir kavram. Yani sayıları az da olsa biz daha önceden de ifade ettiğimiz gibi, Müslümanlar bulundukları her bir ortamda hangi şartları yaşıyorlarsa şayet. Yani Mekke'yi yaşıyorlarsa, Mekke döneminin şartları özellikle ağır basıyorsa Mekke'de oluşturulmuş olan sahabe topluluğunun özellikleri kendileri için nedir? Bir örnektir. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii ki. Onların başında olmak üzere. Yine Müslümanlar bulundukları ortamda Medine'yi ne yapmış olmaları gerekir? canlandırılmış olmaları gerekir. Yani Medine'deki sahabe topluluğu neydi? Medine'deki sahabenin algılaması neydi? Tepkileri neydi? Top e, yekün yani bir vücut gibi nasıl olmuştular? Bunu gerçekleştirmeler lazım. Ve bugünün cemaatlerinde bu sıfır. Samimi söylüyorum sıfır. Yani karamsarlık falan değil bu. Yani benim gördüğüm kadarıyla tabi benim gözümde sadece görebildiği yeri görür. Yani Müslümanların geneline baktığınız zaman, hatta üstüne üstlük tevhidi düşünenlere baktığınız zaman... Aslında her birisi cemaatleşmenin adı altında bireysel beygir koşturmanın peşinde. Her birisi cemaatleşmenin adı altında bir bireysellik atmosferini teneffüs etmekte. Yani yekün hepsinin hem fikir olabileceği ve aynı bir olaya aynı tepkiyi koyabileceği bir durum söz konusu değil. Yani mesela bir sahabeyi de aktarırken özellikle hadis metodlarına mesela bakın. Hadis metodlarına bir bakın. Sahaben nedir? kulluhum adul. Onlar adildirler. Hatta sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan o kadar etkilenmişler, o kadar onu örnek almışlardır ki eğer bir yerde bir olay yapılıyor ya da gerçekleşiyor ve sahabe ona tepki göstermiyorsa bunun dinde yeri olduğu şeklinde ya da dinde bunun nehyedilmediği şeklinde bir kanaat oluşur. Çünkü onlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu gördüler. Çünkü biz takriri sünneti görmüştük hatırlarsanız. Hmm. Takriri sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görüp ses çıkartmadı. Neden? Çünkü hiçbir Allah'ın peygamberi bir olumsuzluk gördüğü zaman onun olumsuz olduğunu belirtmeden ya da ona müdahale etmeden ne yapmaz? Durmaz. Mutlaka bildirir, tepkisini koyar. Ve sahabe de bunu yaptı. Ve onlar bu tepkiyi koyarken de hakikaten birbirlerine kenetlenmiş insanlar gibi, yani kenetlenmiş duvarlar gibi bunu yaptılar. Yani aklın gerçekten zorlamaya aldığı örneklerle doludur. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın bir insan olarak, sadece sıradan bir insan olarak, falanca kişiyle konuşmak yasak demiş olması o adamın bırakın Medine'de, Mekke'de bile selamını alınmamasına sebep oluyordu. Yani böyle bir kenetlenmişlik vardı Müslümanlarda. Yani adam hatta bir tanesi kalktı, ta Suriye tarafına göç etmek zorunda kaldı. Bugün öyle değil ki ben bugün burada bir tanesine kızsam o kardeş orada bir tanesine kızsa hemen dışarı çıkınca bir bakışın öbür koluna giriyor. Sana karşı fitlemeye başlıyor. Bu ne? Neden tepki almıyorsunuz? Allah içinse şayet tabi. Yani belirlemiş bir olay için söylemiyorum. Ama Müslümanların ne kadar cemaatleri parça ya da bölük pörçük küçük olsa bile verdikleri tepki aynı olmak zorunda. Benim gördüğüm zaman ses çıkartmadığım bir tepkiyi öbür bir kardeşim gördüğü zaman federa'nı kopartıyorsa yani tepki koyup hatta dayak yemekle karşı karşıya kalıyorsa bu olacak şey değil. Demek ki bende burada ne var? Bir Müslümanın koymuş olması gereken tepki yok. Tabii ki Müslümanlar bir bütün olma açısından özellikle yani kendilerini ilerletme kendi kişiliklerini karakterlerini oluşturma ve dışa yönelik emri bil maruf nehyanın mükeri icra etme ve İslam toplumunun geleceğini bu anlamda temellerini atmış olmak için bu kaçınılmazdır. O yüzden olmuyor. O yüzden olmuyor. Yani içimizden bir Müslüman gidip resmen haramın işlendiği yerde duruyor, resmen haramın işlendiği yerde bulunuyor, resmen bir Müslüman olmaması gereken yerde geziyor, dolanıyor ve aynı adam ikinci gün buraya gelip hissesini çıkartmadan ve tepkiden korkmadan Rahatlıkla oturuyor, gülüyor, geziyor. Öyle değil mi? Öyle. Halbuki korkması gerekirdi. Normalde Müslüman Müslümanı neydi? Güvencesiydi bu anlamda. Müslüman Müslümanın güvencesi olması gerekir. Böyle bir endişe yok ki. Neden yok? Niye yok? Neden tepki yok? Böyle bir şey olmadığı zaman işte bu hatır Allah için kırılmadığı zaman e bu sefer şeytanın hatırı da kırılmıyor öbür tarafta. Sen onun hatırını kırmayınca o da şeytanlaşanların hatırını kıramıyor. Allah'ın hatırı nerede? Nasıl bir toplum bu? Allah'ın hatırı nerede kaldı? Yani Allah'ın hatırını her hatırın üzerinde tutmayan bir cemaat ya da bir oluşum ya da bir kafa nasıl İslam cemaatinin bir ferdi olmak için seferberlik ilan etmiş bir Asker gibi bir iddiada bulunabilir ki. Mümkün değil. Tabi bunun yeri ortamı şekli şemali var. O ayrı ama sonuçta her bir Müslüman grup dediğimiz gibi daha önceden de bulunduğu ortamda bu cemaatleşmeyi en azından <gülüyor> ne yapmış olmalı? Yerine getirmiş olmalı. Dolayısıyla yani yarın bir gün Allah'ın katına çıktığımız zaman yani Allahu Teala'nın o gün her bir nefis ma kaddemet ve ma aktarat, e akharat. Yani öne aldığını da bilecek, öne aldığını da görecek, öne alması gerekirken arkada bıraktığını da görecek dediği. Yani neden yaptığın sorusuyla sadece karşı karşıya kalmayacağız. Bir Müslüman olarak neden yapmadığın sorusuyla da karşı karşıya kalacağız. Yani ee, geçen özellikle nerede işlemiştik? Ha, misafirlik de işlemiştik. Yani Maide suresi 54. ayette Allahu Teala'nın kendilerini seçmiş olduğu topluluğun özelliklerine baktığımız zaman yani Allah'ın birileri dinden yüz çevirdiği zaman onları saf dışı bırakıp da yerine getireceği hayırlı topluluğun özelliklerine baktığımız zaman ne yapmıştık? Birincisi demiştik, onlar Allah'ı severler Allah da onları sever. Allah'ı sevmek demek Allah'ın sevgisini her şeyin bir kere önüne geçirmek demektir. Baba sevgisiymiş, akraba sevgisiymiş, toplum sevgisiymiş, iş güç sevmişmiş. Lanet olsun. Yani eğer Allah'ın sevgisinden alıkoyarsa putlaşma vardır burada. Sevmek budur. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sevmenin hükmünü semeresini ve alametlerini işlemiştik. Çok da geçmedi üstünden. Hikaye falan geçti yani peygamberi sevmenin hükmü, semeresi ve alametlerini işlemiştik. Öyle kuru kuruya bir iddia değil bu. Kuru kuruya bir iddia değil. Allah'ı sevmek, Allah'ın onları sevmez. Başka özellikleri ne? Müminlere karşı ağır başlığı olmak. Müminlere karşı ağır başlığı olmak. Ve kafirlere karşı izzetli olmak. Yani köylere karşı izzetli durmak. Başka özellikleri neydi? Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda cehdetmek, Bakın ne yaptı? Müslüman bir cemaat kendi oluşumunu gerçekleştirdi. Hedefini seçti. Bizim hedefimiz Allah'ı sevmek. Bizim hedefimiz Allah için olmak. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun. Evet Allah için varız. Bu. Hedef bu. Gaye bu. Oluşumun sebebi bu. Temeli bu. Temeli buna dayanıyor. Hani bir önce dedik ya Müslümanların birbiriyle cemaatleşmelerindeki bağ iman bağıdır. Bu bağın çizgisini kopartmış. Allah için birbirini sevmişliğin dışındaki bir bağı olmayan insanlar dediğimiz gibi bir İslam cemaatini şayet bir bedene benzetirsek olsa olsa belki vücuda ağrı yapmaktan başka hiçbir işe yaramayan toksin olurlar. Sadece kafa ağrıtmaya işe yararlar. Ha Böyle bir cemaat oluştu. Oluştuktan sonra ne yapacak bu cemaat? Kendilerine karşı merhametli olacak. Emre bin Maruf Nehyan'ın Münker bunun içerisinde. Kendilerine karşı merhametli olacak. Ve dışa karşı Allah'a nankörlük bayrağını çekmiş olanlara karşı izzetli olacak. Duruşun net olacak. Boyun eğen olmayacak. Yani Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara gelince böyle Aga paşa kesilip de işte hemen burnu kıvırıp da böyle hemen kapıyı vurup çekip gidip de ya da el altından işler çevirip de böyle problemler üretecek. Ama Allah'ın dininin düşmanlarına ya da kafirlere gelince başka sebeplerden dolayı ağam paşam çekeceklerse Varım bu böyle bir Müslüman tipinin notunu siz verin. Ama yok onlar Allah'a nankörlük edenlere karşı bir kere izzetli duracaklar. Onlardan hasıl olan amellerin bozukluğuna göre de tepkilerini koyacaklar. Eğer onlarla ilişkileri itikatlarını edilecekse saflarını belirleyecekler. Onlarla ilişkileri haram boyutuna girecekse uzaklaşacaklar. Çünkü Men münkeren fel biyedi. sizden her kim bir münker görürse yani hem Allah'ın hoşnut olmadığı bir amel hem de aklı selime ters düşen bir iş görürse eliyle, diliyle, kalbiyle değiştirsin diyecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve böyle bir şekilde Müslüman toplum ne yapacak kendisini? Kendi kendisi gibi oluşturacak ve kendi benliğini keşfedecek. Daha doğrusu ismi olacak. Yani bir isim söz konusu olacak. Çünkü bir şeye isim verdiğiniz zaman onun kişiliğini, karakterliğini var olduğunu kabullenmişsiniz demektir. İsmi olmayan şey yoktur. Şu anda olmayan bir şeyin ismini ben size sorsam ne dersiniz? Kafayı yedin mi dersiniz? Yani olmayan şeyin ismi olur mu? Ben şimdi size desem ki yani bundan 150 sene sonra adamlar belki de bir icat bulacaklar. Acayip bir şey olacak. Altını doldur, gitsin. Artık bazen yerde uçacak, bazen araba gibi yukarıda gezecek bilmem ne olacak falan. Ya yani bunun ismi ne? Böyle şey olmaz ki. Daha yok ki. Olmayan şeyin ismi olmaz. O yüzden bazen insanlar görürsünüz. Yokturlar. Yani aslında beden vardır ama isim yok. Varlığı ya da yokluğu fark etmiyor. Yani varlığı ya da yokluğu fark etmiyor. İsmi var problem Geziyor. El ayağı yemek yiyor. Bütün bunları yapıyor. Ama var olmak farklı bir olay. Yani varlığını hissetmiş olmak. Hani daha o gün de söyledik yani bir çocuk bazı insanlar vardı böyle hala kişilik sahibi değiller. Kendi kişiliklerini oluşturmuş değildirler. Kişiliklerini koyacakları yer ararlar. Nereye koysam acaba bu kişiliği oraya mı oysam bir, bir, bir böyle tutturacak yedik. Çünkü kendi kendisini gerçekleştirmiş değil. Ya da o günkü ifademizde benim olduğum ya da başka kimseye gerek yoktur kalitesine ulaşmış değil. Ve dolayısıyla bu Müslüman cemaat farklılığını fark edecek bu Müslüman cemaat farklılığını fark ettiği zaman kendi oluşumunu gerçekleştirecek. Bu böyle olur. Yoksa elinize güller alsanız, elinize almış olduğunuz güller, tutsanız bir tanesini bir sağ tarafa atsanız, kökünü yani dibini toprağa tutturmasanız ya da bir tanesini bir yere koysanız su dökmeseniz normal bahçenize ya da getirip kuru kuruye bir tarafa koysanız ya da biri öbür tarafa gitmiş biri bir bahçeye. Yani gül bahçesi bunlardan oluşur mu? Mümkün değil ki. Alacaksın gülü aldığın yerde yetiştireceksin. E şimdi böyle bir cemaat düşünün. Misal yani sadece burayı bir örnek vereyim. Kastım burası değil. İslam toplumda cemaatleşmeyi ya da hangi bölgede hangi kesim olursa olsun. tabii ki burası da onların içerisinde. Ama düşünün ki bir cemaat cemaatin kimisi fikrini buradan alıyor amellerini başka yerde harcıyor. Bedeni burada amelleri başka yerde. Ya da bir bakıyorsunuz adam Burada hakikati Allah'ın izniyle Kur'an ve sünnet üzerine tabi ki oradan aldığı müddetçe hakikati alıyor. Amel ettiği şeyler tam tersine. Bir orta geziyor, burada geziyor. Yani doğrular sadece ama sadece bu cemaatin bu duvarın içerisinde burada okurken. Burada okurken yani burada okuduğumuz kadarıyla burada. Dışarı çıktık mı bitti. Bir dahaki derse geldiğimiz zaman tekrar doğruları öğreniriz gideriz. İde doğruları öğrenmiş olmak bir şey getirmiyor. Ve dolayısıyla böyle bir toplum, İslam cemaati toplumu olamaz. Nasıl ki bilmek insana felaketten kurtarmıyorsa, yani bir şeyi bilmiş olmak insana kurtarmıyor. Amel etmiş olmak insana kurtarıyorsa bu da aynı böyledir. Ve işin bireysel boyutunu geçin, yani Müslüman fertleri teker teker geçin, şu anda üzerinde durduğumuz kavram yani cemaatleşmek üzerine düştüğünüz zaman bu işin daha farklılıkları ne? Daha büyük sorumlulukları var. Onu da zaten yine daha önce işlemiştik. İşte böyle bir durumda <gülüyor> Müslümanlar sayıları ne olursa olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi <gülüyor> şayet cemaat yapacak sayıda iseler ne yapacaklar? İmam seçecekler diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani buradaki imam namaz için aslında kast olunan imam. Fakat burada anlatılmak istenen Müslümanlar birbirleriyle beraber olacaklar. Yani o kişiliklerini oluşturacaklar. Bir önce bahsettiğimiz Maide suresindeki ayet. 54. ayet. Ve o ayetin sonundaki son özellik ne? Çok önemli ama. Çok önemli. Yani kendinizi keşfettiniz. Hedefinizi tutturdunuz. ayaklarınızı üzerinde durdunuz. Ve ondan sonra kendinizi ispata başlayacaksınız. Birçok insanın hapı yuttuğu yer burası. Birçok insanın hapı yuttuğu yer burası. Ne biliyor musunuz? وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ Onlar kınayanın kınamasından korkmazlar. Bura çok önemli. Kınayanın kınamasından korkmayacaksın. Ben varım ve be, ben buyum arkadaş. Bitti. İster kabullen, ister kabullenme. Beni böyle kabullenen var hem de onun kabullenmesini, diğerlerinin kabullenmesiyle, yani insanların ve cinlerin hepsinin kabullenmesiyle kıyaslayacak olursan, kıyaslamam bile zaten nedir? Aptallıktır bir kere. Aptallık olur. O yüzden kendi kendini bir kere kınayanın kınamasından korkmak, yani o nedir, bu nedir, şu nedir deyip kendini ispat problemi çekmek. Ya böyle bir kendini ispat, kınayanın kınamasından korkan bir yapı taşıyla ya da daha doğrusu böyle bir kişilikle cemaatli oluşturmak isteyen insanların cemaat adına yüklenebilecekleri sorumluluğu varın bir de siz düşünün. Ne yüklenebilirler ki? Daha adam kendisini kendi akrabası içerisinde kınayanın kınamasından çekinmekten korktuğu için öğrendiği hakikatler sadece beyninde bekletiyorsa bununla siz evrensel bir davaya nasıl çıkacaksınız? Öyle değil mi? Daha adam Allah'ın dinini anlatmak için yani birisine gidip de birisine hakkı anlatırken utanıyorsa kovulurum diyorsa ya da bildiği hakikati söylemekten çekinliyorsa kınarlar diye ya. ya da beni şundan ederler bundan ederler şöyle ederler ya buradan öğrendiğimi söylersem öbür taraftan beni kovarlar yani daha kişiliğini oturtmamış bir kişilikte ise şayet insanlar ne olacak? Zaten kayıp da Allah göstermesi bireysel. O yüzden o ayette çok önemli olarak kınayanın kınamasına korkmamak. Ne yapıyor? Doğrudan karşımıza çıkıyor. Ve bunları biz ne yapabiliriz? Sonuçta o ayetlerin İslam toplumundaki yani hangi bölgede olursa olsun o cemaatin oluşumundaki temel gözetilmesi gereken unsurlar olarak ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Müslümanlar bulundukları yerlerde küçük cemaat olsalar bile dedik aynı özelliği taşır, aynı şuura sahiptir çünkü ilahları bir tanedir. Herhangi bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen mümin toplulukların da bundan farklı yanları yoktur. Bazen bütün Müslümanların bir önderin yönetimi altında bir araya gelmeleri mümkün olmayabilir. Şartlar buna müsait, müsaade etmeyebilir. Günümüzde Müslümanlar farklı coğrafyalarda ve farklı bağımsız ülkelerde yaşamaktadırlar. Birçok ayrı siyasi güç Müslümanlara hakim durumdadır. Buna rağmen onlar İslam'ın genel esasları ve hedefleri etrafında bir cemaat olmak durumundadırlar. Onlar birbirlerinin kardeşidirler. Herkes birbirinin destekçisi, yardımcısı ve duacısıdır. Evet, Müslümanlar bulundukları yerde az da olsalar cemaat anlayışını yaşatmakla görevlidirler. Bazı müminler bir amacı ya da bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelebilirler, bir grup çalışması yapabilirler. Vakıf, dernek, parti ve teşkilat çatısı altında, mesela örgütlenmek gibi demiş, bu şekilde oluşan cemaatler kendi aralarında bazı prensipleri uygulasalar bile diğer Müslüman cemaatlerle İslam kardeşliği çerçevesinde ilişki kurarlar, ayrılık gütmezler. Onlara sırtlarını dönmezler. Bir cemaatin İslami olup olmaması onun İslami prensiplere ne kadar uyduğunu uyduğuna bağlıdır. En iyi cemaat biziz iddiası geçersizdir. Yukarıdaki konudan burada biraz geniş değerlendirme var. Biraz sosyal hayata dönüş söz konusu. Yani Müslümanlar özellikle günümüzde yaşamış olduğumuz bu çağlarda şeytanın bütün tuzaklarını ve şeytanlaşanların her tarafta kol gezdiği yani münafık olmak için herhangi bir gereğin bulunmadığı insanların rahatlıkla zındıklıklarını nankörlüklerini, küfürlerini her şeylerin çok rahatlıkla açığa çıkarabileceği bir ortam dolayısıyla böyle bir ortamda Müslümanlar cehenneme doğru giden bu uçurumlardan kendilerini kurtarabilmek için bazen keletlenmek zorundadırlar bu yapı taşı olma anlamında cemaattirler, farklılıklar olabilir fakat burada buradaki paragrafta anlatılan yani vakıf kurmak gibi başka bir teşkilat kurmak gibi oluşumlar sadece kemiksel oluşumlardır. Ruh oluşumu değildir. Zira ölçüsü Kur'an ve sünnet olan topluluklar hangi alanda hangi minval üzere olurlarsa olsunlar sonuçta inanç ya da itikat ya da değerlendirme ya da bakış ya da tepki etki tepki aynı olmak zorunda. Ama şurası doğru yani en iyi cemaat biziz iddiası sonuç itibariyle kimse gütmez. Daha önceden de bize sorulmuştu. Yani en Doğru cemaat hangisi demiştiler? Ne demiştik? En doğru cemaat Kur'an ve sünnet tarafından en az eleştirilen ya da eleştirilemeyecek kadar hatası az olan cemaattir. Ne falancadır ne filancadır. Hangi cemaat Kur'an ve sünnet tarafından eleştirilemiyorsa ya da hangi cemaat eleştirisi Kur'an'da şöyle geçiyor ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde şöyle geçiyor, denilecek kadar bir zamana kadar ise, yani bunlar gelir gelmez hemen hakka dönüyoruz. en doğru cemaat, o cemaattır. Dolayısıyla kıyas budur, kıstas budur. Çünkü doğruluk alemden Rabbine ne yapmak? Tabi olmaktır. Onun istemiş olduğu çizgide bulunmuş olmaktır. Yoksa geçenki e, cemaat dersini işlerken ifade ettiğimiz gibi, yani Allah adına yola çıkıp da Allah'ın emirlerini çiğnemiş olmak, allah Teala koymuş olduğu ee, sınırları açmış olmak bir cemaatin zaten İslami cemaat olmasını zaten zedeler ortadan kaldırır ki artık onun doğruluğu tartışılmaz bile evet belli bir amacı ve çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen cemaatler tefrikaya sebep olmamalı Müslümanları bölüp parçalamamalıdır Dinde ayrılık güdenlerin ve kendi cemaatinin veya grubunun görüşlerini, prensiplerini din haline getirenlerin son derece hatalı oldukları açıktır. Burada değindiği husus, güzel bir husus. Yani bugün insanlar özellikle şuurlu olmayan, hatta cemaatleşmiş olmayı kalabalığa inşa eden, yani nerede fazla kalabalık varsa, işte doğru cemaat odur mantığıyla zaten yola çıkan insanlar, o tabi olmuş oldukları cemaatin, kendi kurallarını tartışılmaz sanki Kur'an ayet ayet ve hadis ile oluşturulmuş ögeler gibi görürler Ve kendi kafalarına göre mesela onların liderleri hangi harama düşerse düşsün ya o Allah için. Öyle değil mi? Yani eğer onların liderleri haram bile işlese ya Allah için Allah'ın dinini getirmek için işliyorlar. Yani mesela bir cemaatin kendisi adına oluşturmuş olduğu Bunlar temel misal yapı taşlarıdır Sen o yapı taşını kırmaya çalış Sen dışlanırsın Halbuki o haram üzerine inşa edilmiş Hatta sen İslam cemaati olmaktan bu şekilde çıkıyorsun Diye sen eleştire tabi tuttuğun unsur Ya da bir cemaat başka bir cemaatle işbirliği içerisine giremez mi Bunu da görüyorsunuz Yani bugünkü cemaatlerin Birbirleriyle işbirliği içerisine giremediklerini Bir araya gelemediklerini işte tek başına konuştuğun zaman evde köşede sağda solda yakalarsan eğer işte kahretsin olmuyor ya. Müslümanlar paramparça. Yani herkesin içinin yandığını görüyorsun. Hani herkes der ya para nedir ki ya? Elin kiri falandır der de hiç elini temizle meydaniyetli olmaz ya kimsenin. Aynı onun gibi bir şey burada. Herkes şikayet ediyor. Ama hadi gel. Hadi gel. Yok. Orası yok. Aynı adama bakıyorsun aşağı indiği zaman tefikaya başlıyor. E, hocalar da aynı. Hocalar da aynı yani Bu caminin ya da bu taraftaki cemaatin Hocası işte birlikten falan filan Bahsediyor öbür taraftaki cemaatin hocası Birlikten falan filan bahsediyor i̇şte Müslümanlar tabii ki bir olmalı yani Allah bizden Bunu istiyor hadi gel beraber oturup Bir çay içelim o hocayla yok Bir bakıyorsun yaban eşeğinin aslında Kaçtığı gibi kaçıyor E bir önce ne diyordun sen Yani biz bir tanesini Görüştük de dedim ya gel sen biraz benim cemaatim dedim şey yap ders ver sen de faydalanırsınlar bu arada ben de senin cemaatine ders vereyim e sen gel hani hoca diyoruz ya o anlamdan konuşuyoruz kendimizi bir mazan ettiğimizden değildi de. işte sen gel benim tanıdığım kardeşleri ziyaret et ev ziyaretinde buldum ben de seninkileri şey ziyaret edeyim falan filan Ama ne güzel bir kaynaşma olsun yani fikirler ortaya çıksın ne güzel olur yok dedi olmaz niye olmaz hani beraberlikten bahsediyordun sen Hani beraberlikten bahsediyorum. Yani lafa gelince böyle. Müslümanlar da böyle. Ama bir Müslüman cemaatin şuuru bu olmamalı. Yani Müslüman, şuurlu bir cemaat böyle olmamalı. Neden? Çünkü örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle bile halif fudul anlaşması dediğimiz bir antlaşma yaptı. Peygamber olmadan önce. Yani o Mekke'deki pis ortam, ezici ortam, zalimlerin güç ve Gösterisi yaptığı, gövde gösterisi yaptığı ve garibanın tepesine bindiği bir ortamda bir oluşum oluşturdu müşrikler. Dediler ki biz bir kurulu oluşturalım. Abi vakıf gibi diyebilirsiniz. Önemli değil. Yani bir kurul oluşturalım ve kimin hakkı, kimde kaldıysa biz onun hakkını ondan gidip alıp hak sahibine iade ederiz Kim olursa olsun. Var mısınız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna iştirak etti. Müşrikken. Yani o müşriklerin yapmış olduğu antlaşmada müşrikken der o, o insanların içerisindekiler iken diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla bir iş birliği içerisine girdi. Onlarla çalıştı. Hatta yine peygamber olduktan sonra bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ben peygamber olmadan önce öyle bir antlaşmaya katıldım ki şu anda dahi olsa yine giderim dedi. Bakın müşriklerle müşriklerle Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun hicretin 6. 7. senesinde Mekke'de bir kıtlık oldu. Ve o kendileri savaşta olmuş olduğu Mekkelilere yardım gönderdi. Yiyecek yardımı gönderdi. O da müşrikler. Açıktan kafirler ya. Yani. Bu cemaatlerin birbirine düşsün birkaçı suda var. Şuur yok. Yani bilinç yok. Kim, neden, neyi oluşturduğunu bu cemaatin neden ferdi olduğunu ancak ve ancak sadece Allah için demekle yetinir. Onun altını dolduramazsın. Doldurmaktan acizsin. Neden varsın? Sebep neydi? Diyemezsin. Çünkü cevap alamazsın. Dolayısıyla Müslüman bir cemaat bu olgunlukta olmalı. Kur'an ve sünnet çizgisinin geçmediği müddetçe, yani harama bulaşmadığın müddetçe, ya da haram bir düşünceyi desteklemediğin müddetçe, yani değil güya İslam adına çıkmış olan bir İslam cemaati, küfür cemaatiyle bile ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? bir işbirliği içerisine girebilirsin ama şuurlu olmayan bilinçli olmayan daha doğrusu cemaat değil de galabalıklaşmanın söz konusu olduğu bir toplumda tabii ki bunlar da ne yapmıyor bunlar da gerçekleşmiyor evet az kalmış zaten evet müslümanlar yaşadıkları yerlerde azınlıklar da olsalar ha yukarıda bir satırımız kalmış onu da okuyalım inşallah Kaldı ki İslam sürekli bir şekilde Müslümanların kardeşliğini vurgulamakta, onları vahdete davet etmektedir. Müslümanlar yaşadıkları yerlerde azınlık da olsalar cemaat olmaya çalışmalılar. Bunu yapmazlarsa ve cemaat şuurunu diri tutmazlarsa, cemaat olmanın avantajlarını ve nimetlerini bu şekilde ne yaparlar? Kaçırırlar. Cemaat, yani şu ursuz sıradan sürü haline gelirler Kalıbı olup ruhu olmayan Böyle gölgelik Sadece gölgesi olan Bir nesne haline ne yaparlar Gelirler Sürüleri güden çobanlar da her zaman Ne yapar Bulunur Yani Şuurlu bir imamı olmayanlar Zaten dediğim gibi imam seçmem ben Benim olduğum yerde kimse imamı da yapamaz Imama da gerek yoktur diye kendi kendisine bireysel bir şekilde e, kendi yolunu tutturmuş olanlar zaten felakete giderler. Bunun dışına dedik ki bir cemaate müntesip olup da imamı bu şekilde putlaştıranlar onlar da bir çeşit giderler. Yani Müslüman bir cemaat şuurlu bir cemaattır dedik. Ama buna rağmen sevecen olursan ki bizim toplumumuzda bu var. Hakikaten bu var. Yani bu hala güzel bir haslet. Yani hoca dediği zaman insanlar hakikaten saygı gösterirler. Hoca dediği zaman birçok yerde kavgaları bile Adamı sırf isminin hoca denmiş olması ne yapar? Gerçekten söndürüverir. Bir saygıları vardır. Yani bir sevgileri vardır. Bu toplumda gelmiştir. Yani ta toplumda alimlere gösterilen bir kültürden gelmiş ve hocaları da ne yapmıştır bu şekilde hala büyür. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün bozulmalara rağmen. Ama bu sevgi, körkütlük sevgi olunca kalitesi olmayan hocalar tarafından ne yapar? Sömürülür. Sömürülür. Yani tefakkahu kable entüseyyedu Yani insanlar üzerine efendi olmadan önce fıkıh öğrenin kaydısı var ya sahabeden gelen. Yani insanların önüne emreden seviye gelmeden önce ilim öğren neden? Çünkü ilim insanı dengeye sokar. Ve ilmi olmayan insanlar <gülüyor> ilmi olmayan insanlar dediğimiz gibi bu gibi kitleyi bulduğu zaman ne yaparlar? Tepelerine binerler ve sömürürler. Onların bu hoş muamelelerini ne yaparlar? Suyu i istimal ederler. Kötüye kullanırlar. Çünkü ilim ya da hakikati fark etmediği için ne yapar? Onların kendisini aslında yani Allah-u Teala'nın verdiği bir iki bilgiden ya da toplumun verdiğini zannettiği bir iki bilgiden dolayı verildiğini değil sanki şahsından dolayı. ya Sanki babasının adı şuymuş da işte sanki bu kadar e, çevresi varmış da bundan dolayı verildiğini zannedip bir bakarsın kral kesilmeye başlarlar. Ve böylelere de yönetime gelince ne yaparlar? Perişanlıktan başka bir şey gelmez. Ve de, buradaki anlatmak istediği de bu. Yani eğer guru bir, şuursuz bir Sürü, e, sürü haline gelirlerse onları güden çoban da çok olur. Dolayısıyla Müslümanlar şuurlanmalı. Mutlaka bir disipline cemaat halinde çalışmaları gerektiğini bilmeli. Ve bu disipline çalışmanın içerisinde mutlaka yer almalı. Cemaatleşmenin getirdiği sorumlulukları üstlenmeli. Bundan kaçınmamalı. Yani ne bir tarafta cemaate ya da e, cemaat olgusuna karşı terbiyesizlik yapmalı. Ne de öbür tarafta cemaatin İçerisindeki mesela hocası, imamı, önderi Lideri neyse Onu putlaştırarak bu sefer Allah'a karşı terbiyesizlik Yapmamalı Böyle şuurlu bir cemaat olduğu zaman ne yapar İşte o zaman dünya gülük gülistanlık olur Ondan sonra da ne olur Siz insanlar için çıkartılmış hayırlı bir ümmet Olur çıkarsınız ha, Hayırlı bir ümmet olmuş olmakta Nereden geçer buradan geçer hayırlı bir ümmet olmuş olmak demek, hayırlı bir ümmetin özelliklerini bilmekten de geçmez. Yaşamaktan geçer, oluşturmaktan geçer. Ve bildiğiniz gibi, yani hiçbir şey de böyle gökten aşağıya düşmez. Yani böyle bir cemaat çıkacak, Allah yardım edecek, işte Allah Müslümanlara söz hakkı verecek, Müslümanlar bir gün hakim olacak. Daha sitti insene beklersiniz. Yani mesela bu cemaat diyelim ki, hayırsız bir cemaat ise ve bu cemaat böyle gidecekse daha sittiği insana sadece papağan gibi ne yapar Allah verecek, Allah verecek der durur. Çünkü Allahu Teala bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumu zaten değiştirmeyeceğini söylemiş bir toplumun değişimi de sadece yani beyin gücüyle bir takım bilgileri elde edilip de bu şekilde bilgi olarak artmaktan ne yapmak geçmez Bilakis yaşamaktan, uygulamaktan, amel etmekten, kişiliğini oluşturmaktan ve bu şekilde hayatın içerisinde rol almaktan gelir. Evet, bir sonraki konu cemaat olmanın önemi. Onu da Allah nasip ederse bir sonraki derse cemaat çalışmasının üçüncü çalışması olarak geçeceğiz ve onu da orada ne yapacağız? Onu da orada bitireceğiz. Sonraki gelen kavramımız imam, daha sonra halife ve hilafet. Evet, Allahu Teala ve taklile kenese tabi olan cemaat olmuş kullarından da kalsın ve ahru